Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hayırlı akşamlar olsun sizlere. Anladığım kadarıyla sınav vakti geldi yavaş yavaş sınavlara çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim ben deyim. sağ sağolun. Vizeniz hangi gün? Allah kolaylık versin. Herhalde biz e, vize döneminde ders yapmaya devam edeceğiz. Yani pazartesi günü dersimiz var. Geçen gün bana öyle bir mesaj geldi. Artık yani sonuçta bizim açımızdan çok bir şey değişmez ama siz nasıl e, şey yapıyorsunuz bilmiyorum. Artık kaç kişi gelirse. Tabii sizin e, sınavlarınıza çalışın. E, yok sorun değil. Yani sizin sadece bizim vizelerimiz değil aynı zamanda formasyonla alakalı sınavlarınız da var. Onlara çalışırsınız. Daha sonra bizim dersimizi dinleyebilirsiniz internet üzerinde. Ee, evet. Şimdi biz bu hafta Hristiyanlıkla alakalı e, son konularımızı işleyeceğiz. Daha sonra vize sınavınız olacaksınız. Pazartesi günü inşallah sabilik ve İslam konusunu işleyeceğiz beraber e, nispeten e, daha aşina olduğunuz şeyler İslam konusu özellikle en azından aşina olduğunuz konular daha sonra Hinduizm şeklinde derslerimiz devam edecek e, bu hafta e, bugünkü dersimizde arkadaşlar eee Farklı yorumlar, Hristiyanlığın farklı yorumları üzerine konuşacağız. Ee, Hristiyanlık e, dünyasında ortaya çıkmış mezhepler hakkında konuşacağız. Ee, mezhep konusunda Hristiyanlık çok bereketli e, bir e, din. E, muhtemelen e, Müslümanlık'ta da çok sayıda mezhep varmış ama günümüze e, devam eden çok Mezhep olmadığı için biz e, sınırlı sayıda mezhep bilgisine sahibiz. En önemli, e, mesela en çok etkili olmuş İslam tarihi boyunca mezheplerden bazılarının bugün devamı yok. Mesela mutezile mezhebi e, günümüzde bilinen bir, yani mensubu ol, olan bir mezhep değil. Mesela haricilik konusunda böyle biz hariciyiz diye şey yapan insanların olmadığını görüyoruz ee, Hristiyanlıkta e, çok sayıda mezhep e, ortaya çıkmış e, özellikle 16. yüzyıldan sonra başlayan protestan hareketiyle ile birlikte bu mezhep sayısı artarak devam etmektedir <gülüyor> e, günümüzde belki yüzlerce Hristiyan e, kilisesinden bahsetmek farklı yorumundan bahsetmek e, mümkündür e, bu açıdan bakacak olursak e, biz Hristiyanlığı e, mez mezhepleşmesini e, üç ana döneme ayırabiliriz e, ilk dönem mezhepleşme faaliyetlerinden bahsedebiliriz İlk dönemde ortaya çıkan e, farklı görüşlerden bahsedebiliriz ki bunlar işte e, milattan e, sonra yani 5. yüzyılda ortaya çıkan mezheplerdir. E, Hristiyanlığın serbest, tanınır e, bir din haline gelmesinden sonra ortaya çıkan mezhepler var. Sonra 11. yüzyılda ciddi bir e, doğu batı ayrışması vardır. Burada e, ortodoks e, ile Rum ortodoks ile ee, Roma Katolik Kilisesi'nin arasında bir e, ayrışma olmuştur. Daha sonra 16. yüzyılda da e, Katolik Kilisesi'nin içerisinden Protestan Kilisesi dediğimiz e, bir e, din yorumu ortaya çıkmıştır e, ve Protestanlıkla birlikte e, dini yorumlama konusu da büyük bir serbestlik kazan e, ortaya çıkınca. Ee, çeşitli e, bölgelerde, çeşitli kişilerin liderliğinde çok sayıda e, kilisenin ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar, öncelikle ilk dönem Hristiyanlık e, hakkında e, konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz e, Hristiyanlığın ilk tartışma konuları, Hz. İsa'nın şahsı etrafında e, cereyan ediyor. Dolayısıyla e, biz bu e, konulara kristoloji adını veriyoruz. Kristoloji Hz. İsa'nın şahsıyla alakalı, kimliğiyle, göreviyle e, alakalı e, şeylere e, verilen her şeye verilen isimde kristoloji, e, Mesih bilimi anlamına gelen e, bir konudur. E, gerçekten. Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın kişiliği e, temel problemdir e, konuştuğumuz Yahudilik konusunda akacak olursanız e, Yahudilikte e, İsa'ya benzer bir kişiden bahsetmek mümkün değildir e, Yahudilerin tanrısı vardır Yahudilerin en büyük peygamberi Musadır bir şeriatları vardır ve e, Tanrı'nın istediği kurallar doğrultusunda yaşamak onlar için önemlidir. Müslümanlar için tek bir Allah vardır, bir peygamber vardır ve peygamberler silsilesi vardır, kitaplar vardır ve uyulması istenen kurallar vardır. Bunlara uyulduğu sürece sorun yaşanmaz. Ancak Hristiyanlık'ta e, bir peygamberlik müessesesinden bahsetmemiz İslam'ın anladığı manada peygamberlik müessesesinden bahsetmemiz zordur. Çünkü e, her ne kadar Hristiyanlar Yahudilerin peygamberlerini kabul etseler de e, onların getirdikleri mesaj, başta Musa olmak üzere bu mesajın eskiye ait olduğunu söylerler. Eski ahit derken, eski antlaşma derken bu kastedilir. Eskiye ait, e, aittir bunlar. E, yeni İsa ile başlar. Dolayısıyla e, İsa ile her şey değişmiştir. E, peki İsa kimdir? İşte e, şeyin e, düğüm noktası burasıdır. E, İsa'nın kimliği ne olduğu, kim olduğu tartışması Hristiyanlık'ta ilk problemlerden birisidir. E, genel kabule göre İsa bir Tanrıdır. Yani Tanrı'nın bir görüntüsüdür. Tanrı'nın bir veçesidir. Dolayısıyla e, İsa e, Tanrı olarak kabul edilince e, yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Peki bizim aramıza gelen bizim etrafımızda dolaşan konuştuğumuz, dinlediğimiz e, daha sonra gör, e, cezalandırılmak için çarmıha gerildiğini gördüğümüz insan kimdir? Sorusu ortaya çıkıyor. Ee, yani e, İsa eğer hem e, Tanrı ise bir de insani boyutu var. Gelip bizim aramızda bulunuyor. Bu insan gibi görünen İsa'nın özelliği nedir? E, bunun çaresini insanlar İsa'da hem ilahi hem de insani özelliklerin bulunduğu şeklinde yorumlamışlardır. E, i̇şte İsa hem Tanrı'dır hem insandır. Peki İsa ne zaman tanrıydı? Ne zaman insan oldu? Doğuştan beri tanrı mıdır? Yoksa sonradan mı tanrılaşmıştır? Tanrı tabiatı ile insan tabiatının arasındaki ilişki nedir? Bunlar çok tartışılmış ve çözülmesi, yani bu tartışmalar esasında pek çok mezhebin, görüşün ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ilk dönem bu tartışmalar etrafında cereyan ediyor ve e, e, ilk döneme kristolojik tartışmalar e, damgasını vuruyor. E, evet, şimdi e, günümüzde mesela bizim e, ayrılmış Doğu kiliseleri diye isimlendirdiğimiz bazı kiliseler var. Bu kiliselerin İsa'ya bakışıyla işte Ortodoks kilisesinin, Katolik kilisesinin İsa'ya bakışı aynı değil. İşte bu milad 5. yüzyılda yani 400'lü yıllarda ortaya çıkan tartışmaların sonucunda böyle bir ayrışma yaşanıyor. 431 yılında Efes'te ve daha 20 yıl sonra 451 yılında Kadıköy'de toplanan konsillerde İsa'nın ilahi ve insani şahsiyeti e, olduğundan bahsediliyor. E, ve e, şey olarak bu yani insani ve ilahi şahsiyetinin varlığı bu iki şeyi de kabul etmeyenleri dışlıyor. Nasıl dışlıyor? Şöyle ki İsa'da bir tabiat olduğunu, bunun da ilahi olduğunu söyleyen şeyler var, kiliseler var. Bunlar İsa'da iki tabiatı kabul etmiyorlar. İşte bu tek tabiatı kabul edenlere monofizit Hristiyanlık adı veriliyor. Ve bu Hristiyanlar e, işte e, şeyin e, Doğu Kilisesi olarak e, dışlanıyor. Nedir bunlar kimlerdir? E, i̇şte bunlar e, daha çok Ermenik Kilisesi, e, sonra Şey Kilisesi, e, Habeş Kilisesi, e, Mısır e, Kıpti Kilisesi. Ee, ve Süryani Kilisesi bu özellikleri taşıyorlar. Yani diyorlar ki e, İsa'da bir tabiat vardır. Ancak e, 381 e, İstanbul Konsili'nde e, İsa'nın tanrısallığının yanı sıra insanlığı da e, vurgulanıyor. E, biliyorsunuz ilk konsil İznik'te toplanan konsildir. 325 konsili. Burada İsa Tanrı olarak görülüyor. Bundan sonra e, aşağı yukarı bir e, 60 yıl kadar sonra 381'de İstanbul konsilinde İsa'nın insan tabiatı da vurgulanıyor. Yani e, Tanrı e, tabiatı var, ilahi tabiatı var ve insani tabiatı var. İşte bu ikisi bir arada olması nasıl yorumlanacak, nasıl şekillenecek bu ciddi olarak sorun olarak karşısına çıkıyor insanların. Burada önümüzde iki ekolün çıktığını gözlemleyebiliriz. Birisi İskenderiye e, kristolojisi, diğeri ise Antakya kristolojisi diye isimlendirebileceğimiz iki e, ekoldan bahsedebiliriz. İskenderiye İskenderiye'li Cyril, e, Yuhanna'daki bir ifadeyi e, temel alarak diyor ki, e, Yuhanna'da e, Tanrı'nın yani pardon. E, Yuhanna'nın başında önce söz vardı. Söz Tanrı ileydi, söz Tanrı'ydı diye başlayan ve daha sonra sözün yani kelamın, Allah'ın kelamının ete kemiğe bürünmesini şu şekilde yorumluyor Siril. Ee, İsa'da ilahi tabiat bedeni tamamen kuşattı ve absorbe etti. Dolayısıyla e, İsa'da yalnızca bir tabiat vardır. O da ilahi tabiattır. Şimdi bunun bazı sembolik şeylerini de anlatırlar. Mesela elinizde e, ki bir bardak sirkeyi, bir bardak sütü, bir bardak şarabı e, denize boşaltsanız e, veya işte e, göle boşaltsanız. Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi bir kase yoğurdu göle dökseniz yani bu e, sizin e, büyük suyun e, içerisinde ee, döktüğünüz miktarın ne anlamı olabilir? Kaybolur gider. Hiçbir e, önemi yoktur. Bahsetmeye bile değmez. Dolayısıyla Cyril e, der ki İsa'daki hakim olan bu tabiat, ilahi tabiat o kadar dominanttır ki e, İsa'nın insani tabiatını yok etmiştir. Absorbe etmiştir onu. Dolayısıyla İsa'da tek bir tabiat vardır. O da e, sadece tanrısal tabiat. Antakya e, ekolü ise e, daha farklı bir e, görüş ileri sürer. E, i̇lahi tabiatın yanı sıra insani bir tabiatın da var olduğunu vurgular. İşte mesela İstanbul Patriği Nestorius e, bu e, Antakya'nın görüşünü e, dile getirir. E, şöyle e, İsa'da ilahi ve insani tabiatlar birbirine karışmadan yan yana varlıklarını devam ettirdiler dolayısıyla İsa'da iki tane tabiattan bahsedebiliriz iki tabiat vardır ee, ve İsa'nın annesi de e, Tanrı'yı doğuran bir kadın değil Mesih'i doğuran bir kadındır yani e, İsa e, Mesih e, olarak doğmuştur e, Tanrı e, olarak doğmamıştır yani e, diye şey yapar. Nestorius bunu ifade eder. Tabi e, Nestorius'un e, bu görüşü 431 Efes konsilinde e, reddediliyor. E, ve e, 431 e, Efes konsili e, monofizitleri yani e, İskenderiye konuyor. Yani Tanrı'da tek bir tabiatın var olduğunu savunanlar hakim çıkıyor. Diğer görüşler yani e, İsa'da iki tabiatın var olduğunu savunanlar e, dışlanıyor. Bu görüşü e, işte savunan e, Antakya, Suriye, İran bölgesindeki e, Hristiyanlar e, böylece e, işte kilisenin dışına itilmiş oluyor. E, İsa'da İki tabiatı bulunduğunu söyleyen e, insanlar, Hristiyanlar ve Nestorius e, dışlanıyorlar. Bundan dolayı da Nestorius'un adıyla Nesturiler adı veriliyor bunlara. Evet, e, Nestoriler daha sonra İslam'ın yayıldığı bir dönemde e, yani ortadan kayboluyorlar. Çoğunluğu Müslüman oluyor. Müslüman olmayanlarda daha sonraki dönemlerde e, diğer e, Hristiyan e, şeylerine katılıyorlar Mesela nesuriler e, e, katoliklerin misyonerlik faaliyetleri sonucunda e, şeyde e, nesuri Hristiyanlar dan Katolik olanlara keldani adı veriliyor e, Yani e, hala günümüzde, Keldani ismiyle anılan bir grup Hristiyan vardır ve bunlar e, Katolik ritüellerini kabul eden, Katolikliği kabul eden e, aslında Nesturiler'dir. Evet, e, Katolikliği kabul etmeyen, eski gelenekleri üzerinde devam edenlere de Asuri adı verilir ve e, çok az sayıda olmalarına rağmen günümüze kadar varlıklarını Devam ettiklerini söyleyebiliriz Asuri'lerin. E, monofizitler e, yani İsa'da tek tabiatın var olduğunu savunanlar e, ise e, daha çok işte e, Kıpti Kilisesi, Batı Süryani Kilisesi, Habeş ve Ermeni Kiliselerinin olduğundan bahsetmiştik. 451'de yapılan Kadıköy Konsili'nde e, İsa'da tek bir ilahi tabiat var. E, görüşü e, kabul ediliyor pardon e, özür dilerim e, bu tek bir ta, e, ilahi tabiat e, görüşü reddediliyor iki tabiatın varlığı kabul ediliyor bu akide e, savunuluyor 451'de e, tek e, tabiatlılığı kabul eden e, bahsettiğim kiliseler e, aforoz ediliyor bu e, işte Süryaniler, Kıpti Kilisesi, Habeş Kilisesi böylece ana akım şeyden ayrılıyorlar. O 451'deki Kadıköy Konsili'ne katılmayan Ermeni Kilisesi de bunu reddediyor ve Ermeniler şeyden ana akım Hristiyanlıktan ayrılarak bugün bizim bahsettiğimiz Doğu Kiliseleri arasında yer alıyorlar. Kardeşim 451'de e, İsa'da e, tek bir ilahi tabiat ya tek bir tabiatın bulunduğunu ve bunun da ilahi olduğunu e, daha önce e, kilise kabul etmişti. Bu şeyi reddediyor. İsa'da iki tabiatın varlığını söylüyor. Dolayısıyla iki tabiatı kabul etmeyenler İsa'da Hani biraz evvel dedik ya büyük bir şeye suya katılan küçük bir su o şeyin içerisinde büyük sıvının içerisinde kaybolur gider. İsa'ya gelen ilahi tabiat, İsa'ya nüfuz eden, İsa'nın bedeninde tenleşen bu ilahi tabiat. Onun insani şeyini absorbe etmiştir, yok etmiştir. Artık ondan bahsetmenin gerekli olmadığını söyleyen bir grup vardı. Monofizitler e, grubu. Bu grubu arkadaşlar e, dışlıyor 451. E, böylece e, monofizitler e, ana akımın dışına çıkıyorlar. Kendilerini artık biz doğu kiliseleri olarak nitelendiriyoruz. Ve bunlar günümüzde hala mensupları vardır. Ermeniler böyledir. Ee, Batı Süryanlileri böyledir. Ee, Kıpti Kilisesi böyledir. Habeş Kilisesi böyledir. Bunlar İsa'da tek bir tabiatın olduğunu ve bunun ilahilik olduğunu söylüyorlar. Temel problem şurada kardeşim. Şimdi gerçekten eğer biz e, İsa'yı tek Tanrı olarak yani İsa'da tek bir tabiat olduğunu ve Tanrı olduğunu kabul edersek İsa'nın bizim aramıza geldiği ve insanlar tarafından görüldüğü o şeyini nasıl açıklayacağız? Ee, i̇nsani davranışları nasıl açıklayacağız? Haçta çarmıha gerilme, e, çarmıha gerilmesi ve o çarmıhta acı çekmesi ve o çarmıhta ölmesini nasıl açıklayacağız? Çünkü bu bahsettiğimiz şeyler ilahi bir tabiata sahip olan kişi de mümkün olmaz. Bunlar tamamen insani şeylerdir. Bizimle birlikte yemek yemesi, bizimle birlikte oturması, kalkması, uyuması, korkması, bunların hepsi insani özelliklerdir e, der e, ve e, buna karşı çıkar e, şeyler, diofizitler yani İsa'da iki tabiatın olduğunu savunanlar. Ancak monofizitçiler ise e, şunu daha çok öne sürer: e, İsa'ya gelen bu ilahi tabiat o kadar hakimdir, o kadar dominanttır ki bundan sonra siz ee, i̇nsan tabiatından bahsetmeniz e, doğru olmaz deyip e, şey e, savunurlar. Ee, İsa'da e, tek tabiatın var olduğunu anlatırlar. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz olaylar e, kilisenin erken dönemine ait 5. yüzyıldan itibaren yaşanan ayrılıklardır. Kilisede esas ayrılık Büyük Sihizma adı verilen büyük ayrılık adı verilen gerçek bölünme 1054 yılında yaşanır. Yani 11. yüzyılda yaşanır. Bu Doğu ile Batı Kilisesi'nin birbirinden ayrılmasıdır. Yani Rum Ortodoks Kilisesi ile Roma Katolik Kilisesi'nin birbirinden kopmasının adıdır. Şey. Bu şu, şu açıdan çok önemli arkadaşlar. O döneme kadar böyle bazı küçük kiliseler ayrılmış olsa da iki önemli merkez vardır. Bu iki önemli merkez aslında Roma İmparatorluğu'nun iki önemli siyasi merkezi iken kilisenin de iki önemli siyasi merkezi olmuştur. Tarih içerisinde Roma'daki şey imparatorluk Avrupa'daki savaşlar sonucunda zayıflayınca daha güvenli bir yerde devam etmek için, yönetimini devam ettirmek için İstanbul'da ikinci bir Roma kurmuştur. Yeni Roma adı verilir İstanbul'a. Konstantinopol, yani işte Konstantin'in şehri manasına gelen bu kelime aslında ikinci Roma'nın adıdır ve daha sonra burası Roma'nın yerini alır. Böylece Doğu Roma İmparatorluğu başlar. Batı Roma İmparatorluğu tekrar eski gücüne kavuşmaya başlayınca Doğu Roma ile Batı Roma, eski Roma ile Yeni Roma arasında şeyler, çekişmeler baş gösterir. Tabii bu çekişmeler siyasi çekişme olmakla birlikte bunun din alanında da çok önemli etkileri vardır. Mesela Batı, yani Roma'daki kiliseyi kuran kişi ee, İsa'nın e, havarisi olan Petrus'tur. Ayrıca Petrus'la birlikte Paulus da e, Roma'daki kilisenin kurulmasında e, aktif olarak rol oynamıştır. Yani iki tane havari vardır e, Roma'daki kilise, e, kilisenin temellerinde. Hatta bu iki havari e, işte, e, Resullerin bize haber verdiğine göre Roma'da şehit edilmişlerdir. Şimdi, Roma'daki bu şey durum Roma'ya olağanüstü bir güç verir, bir öncelik verir. Dolayısıyla Roma Kilisesi, Roma'daki şey Hristiyan merkezi kendisini Hristiyanlığın ana üssü olarak görür. Ancak daha sonra bahsettiğimiz gibi Doğu Roma'da e, kurulan e, imparatorluk ve güç kazanması ile birlikte İstanbul Kilisesi de önem kazanır. Aslında e, İstanbul Kilisesi'ni bir havarinin kurduğu hakkında bir şey yoktur. E, yani İstanbul'daki kiliseyi bir havari kurmamıştır. Ancak e, Aziz Andreas ismindeki havarinin bu kiliseyi kurduğu hakkında bir rivayet ile birlikte şey, işte Roma'daki kilise gibi, İstanbul'daki kilisenin de apostolik olduğu, yani havari kilisesi olduğu, havariler tarafından kurulmuş bir kilise olduğu kabul iddia edilir. Her ne kadar Roma Kilisesi bunu çok kabul etmese de İstanbul bunun üzerinde durur. İstanbul her zaman kendisini Roma ile eşit. E, görme eğilimindedir. Yani e, Roma kadar e, değerli bir kilise e, olduğu şeyindedir. iddiasındadır. E, bunun bir kanıtı da 451'de Kadıköy'de toplanan konsilde Roma ve İstanbul psikoposluklarını yani kiliselerinin eşit olduğu iddia edilir. Bu karar tabii ki Romalıları memnun etmez. Buna itiraz ederler. Ancak e, şey İstanbul'da toplandığı için Kadıköy İstanbul'un karşı yakasıdır. Ee, İstanbul'da toplandığı için bu şey ve imparatorun e, etkisiyle toplandığı için e, şey e, İstanbul'da alınan bu karar e, şeyin e, bir e, konsil kararı olarak e, varlığını günümüze kadar devam ettirir. Evet. Şimdi e, kiliselerin e, arasındaki bu şey e, biraz evvel de dediğimiz gibi iki kilise arasındaki bu ilişki e, Doğu Roma ile Batı Roma arasındaki siyasi durumdan çok fazla etkilenmişlerdir. E, zaman zaman e, şeylerin e, iplerin gerildiği e, ilişkilerin gerginleştiğini biz görebiliyoruz. E, bu iki kilisenin arasındaki kopuş işte bahsettiğimiz gibi 11. yüzyılda 1054 yılında e, oluyor. E, kopuşun gerekçesi ise çok şey, e, basit bir gerekçesi var. Aslında e, şeye itibarıyla e, yani e, önemli olmasa da bu gerekçe e, bir bahane olması hasebiyle e, İsa e, teslis e, çerçevesinde ortaya çıkan bir tartışma kullanılarak e, ayrılık e, meşrulaştırılmıştır. Şöyle ki İznik e, akidesi olarak nitelendirilen bir akide var. 325'teki İznik'te kabul edilen e, prensipler çerçevesinde e, maddeler halinde oluşturulan e, akide veya kredoya e, göre teslisin üç unsurundan sonuncusu olan kutsal ruh babadan sudur eder, babadan doğar, babadan çıkar. Yani e, kutsal ruh babadan e, sadır olur. Daha sonra Roma Kilisesi bu ifadede küçük bir müdahalede bulunarak kutsal ruhun babadan ve oğuldan çıktığını ifade eder. Yani babadan ve oğuldan çıkar der. E, Doğu Roma Kilisesi yani İstanbul Kilisesi bunu kabul etmez. Çünkü bizim 325 teki İznik'te alınan kararlar e, bunun sadece Babadan çıktıydı. Siz buna oğuldan da derseniz o zaman bu şeyde e, e, sıkıntı hasıl olur diyerek bunu reddederler. İşte bahsettiğim e, mazeret budur. Yani e, Doğu Roma Kilisesi geleneğe bağlı olarak İstanbul Kilisesi geleneğe bağlı olarak e, kutsal ruhun sadece babadan sadır olduğunu söylerken e, Roma Kilisesi Babadan ve oğuldan sadır olduğunu söylediği için e, şey yaparlar. E, i̇şte İstanbul'a gönderilen e, bir e, psikopos e, işte İstanbul'daki e, şeyden İstanbul psikoposluğundan e, randevu almak ister. Randevu alamaz. E, sonunda e, İstanbul'dakileri e, Aforoze'den bir fermanı Ayasofya'ya bırakır. Daha sonra e, İstanbul'daki... Piskopos da Roma piskoposunu yani papayı aforoz eden bir açıklamada bulunur ve böylece büyük sihizma büyük ayrılık başlamış olur. Yani Doğu Roma ile Batı Romanın ipleri böylece kopar. Arkadaşlar bu durum çok ciddi neticeleri olmuştur. 1024'ten 1054'ten bahsediyoruz. Çok kısa bir süre sonra Başlayan e, Haçlı seferleri esnasında biliyorsunuz 13. yüzyılda İstanbul'a e, e, doğuya gitmek için Avrupa'dan oluşturulan e, Haçlı ordusu e, İstanbul üzerinden geçerken İstanbul'u işgal eder 1261'de ve burada bir Latin Krallığı kurar. Yani e, aynı dine mensup olan iki kilisenin e, ve iki e, halkın bir birisinin ordusu diğerini gelir işgal eder ve orada e, bir bir krallık kurar. E, bu çok e, tatsız bir durumdur ve e, Hristiyanlar arasındaki teolojik farklılığın e, ötesine geçip artık e, siyasi olarak da e, siyasi olarak da şey yapmasını e, bu e, kopuşu e, gözler önüne serar. Hatırlarsanız e, şey vardır ya e, işte o, Fuat'i İstanbul'u e, muhasara ettiği zaman e, meşhur e, bir söz vardır. Ben e, işte İstanbul'da e, Latin külah, e, kardinal külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederim Diyen insanların aslında işte e, Katolik kilisesine karşı duydukları e, tepkinin e, bir yansımasıdır. Arkadaşlar e, bu ortaya çıkan iki e, kiliseden e, işte İstanbul merkezli olana Ortodoks adı verilir. Ortodoks doğru yol üzere olan demek. Gelenek üzere olan demektir. İşte... E, Rum Ortodoks veya Grek Ortodoks Kilisesi işte daha çok bunların e, ortodok, yani bu şeyi savunan insanların e, etnik yapısı veya e, coğrafi bölgesi e, baz alınarak bu isim verilmiştir. E, diğer Batı'da kalan kilise ise e, Roma Katolik Kilisesidir ve Katolik Evrensel demektir. Yani e, dünyadaki bütün Hristiyanları temsil eden. Manasına geliyor ee, ve Roma'da işte onun merkezini temsil ediyor coğrafi olarak Roma merkezi bir kilise olduğunu söyleyen bir ifadedir ee, her ikisi de doğru Hristiyanlığı kendilerinin temsil ettiğini e, iddia ederler günümüze kadar bu ayrılık e, ciddi bir şekilde varlığını sürdürmüştür mesela e, bundan e, işte Birkaç ay evvel e, Türkiye'ye e, yeni Papa, e, Roma'daki Papa gelmiştir. E, şey, e, Papa'nın gelişini bilmiyorum. Televizyonda izleme fırsatınız oldu mu Papa'nın İstanbul'a ziyaretini? Evet. Mesela e, şimdi Papa İstanbul'da, e, Fener'deki. E, pardon Fener Rum Patrikhanesi'nde değil bir başka bir kilisede e, icra edilen e, Rum şeyini e, ayinine katıldı. İnanın e, yani fırsatınız varsa internet üzerinden o şeyleri e, bulup izleyin. E, Papa o ayin sırasında e, kendisini e, yabancı hisseden bir e, yüz ifadesine sahipti. Yani ee, bir Hristiyan ayini cereyan ediyor. Bir e, Hristiyan ayini cereyan ediyor. Ve bu Hristiyan ayininde e, Hristiyan dünyasının başı olan e, kişi e, şey yapamıyor. Kendisini yabancı hissediyor. Çünkü zaman içerisinde bu e, siyasi ayrılık e, o kadar e, etkilemiştir ki Dini olarak e, iki farklı e, dini ekol gelenek ortaya çıkmıştır. Ve bunun bir sonucu olarak arkadaşlar. E, İnanın Fatma Hanım Hanefi ve Şafii mezhepleri e, arasındaki ihtilaflar e, çok daha azdır. E, yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, Ortodoks Kilisesi'nde. Ee, ibadet dili grekçedir yunancadır ee, roma kilisesinde ibadet dili latince ee, mesela roma kilisesindeki ilahilerin makamları bile farklıdır ee, yine burada e, kilisede icra edilen e, tören esnasında ilahi söyleyen insanlar vardı her ne kadar ilahilerin e, cümleleri Birekçi olsa da makamı bizim bildiğimiz e, klasik Türk makamlarıydı. Yani buna isim olarak Türk makamı demeyelim ama bizim klasik Türk müziği dediğimiz müzik tarzındaki makamlarla ilahiler söyleniyordu. Ancak Katolik Kilisesi'nde ise tamamen farklı bir müzik anlayışı, farklı bir dil, farklı bir yaklaşımı söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Hani e, iki şey arasında, mezhep arasında sadece kültürel değil pek çok boyutta farklılıklar vardır ve bu farklılıkları biraz önce bir arkadaşımız işaret ettiği gibi buzları eritmek bu farklılıkları azaltmaya yönelik amaçla yapılmıştır bu ziyaret ancak bu şey farklılıklar o kadar ciddidir ki bunları böyle bir ziyaretle halletmek veya bir dizi ziyaretle halletmek mümkün gözükmemektedir. Rusya ile Avrupa'nın çatışmasında mezheselyon var mıdır ee, şimdi çatışmalarda kardeşim pek çok e, boyut vardır pek çok fonksi e, e, faktör rol oynar Biraz önce ben doğu e, ile batının arasındaki e, bölünmede de böyle bir e, işte faktörlerin rol oynadığından bahsetmiştim e, Rusya ile Avrupa e, arasında e, şey açısından, dini açıdan bir farklılık var. Çünkü Ruslar Ortodoks Kilisesi'ne mensupturlar. Ee, Avrupa'da ise daha çok Katolik Kilisesi hakimdir. Ru Avrupa'da Balkanlarda bazı Ortodoks kiliseler, bazı Ortodoks milletler vardır. Mesela Romenler, e, Bulgarlar, e, Yunanlar, Sırplar Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Ancak e, onların daha batısında olan Polonya ile başlayan yerler e, tamamen katolik ve katolikliğin içerisinden çıkmış protestanlık hakimdir. Mutlaka böyle bir mezhepsel ayrılık vardır. Ancak bunun boyutu nedir? Ben o konunun uzmanı değilim. Yani e, burada pek çok şeyde e, nasıl diyelim teritoryal diyebileceğimiz yani bölgesel hakimiyet diyebileceğimiz şeyler var. Ruslar kalabalık bir millettir, büyük bir millettir ve e, etraflarındaki küçük Nüfuslu ülkelerde e, hakim olmak, onları kontrol etmek isterler. Bu amaçla yaptıkları faaliyetlerde dinlerinin de etkisi mutlaka olmuştur. Şimdi ikon olayı e, zaman zaman e, şey olmakla birlikte e, yani ikonalarla alakalı bir ayrılıktan bahsetmemiz çok zordur. Ee, biz e, yani bunu üçüncü bir ayrılık konusu olarak şey yapamayız ee, yani ilk e, şimdi dedik ki üç ana e, dönemden bahsedebiliriz birinci dönemin e, şey işte e, daha çok İsa'nın şahsiyeti hakkındaki e, tartışmalarda ikinci e, konu e, ikinci ayrılığın mazereti diyeceğim bunu yani bu Gerçekten çok önemli bir konu olmamakla birlikte bu bir mazeret olarak kullanılmıştır. Kutsal ruhun e, babadan mı yoksa babadan ve oğuldan mı çıktığı, sadır olduğu şeyi bu bir mazeret olarak kul kullanılmıştır. Aradaki e, uzun zamandır devam eden gerilimi e, bununla meşrulaştırmışlardır. Doğru. İkonalar hakkında da Doğu ile ki, Batı kiliseleri e, tartışmıştır, aralarında ihtilaflar olmuştur. E, i̇konalar yani İkonalar e, İsa'nın ve Azizlerin resimleri Doğu kiliselerinde çok saygı gösterilir e, iken e, Batı'da daha az e, önem verilir. Ancak biz günümüzde Katolik kiliselerine baktığımız zaman Katoliklerin de İsa'nın ve Azizlerin resmini kiliselerinde barındırdıklarını, heykellerini yaptıklarını, onların önüne gidip mum yaktıklarını, dua ettiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla yani bu konu ikonalara saygı konusu böyle üçüncü bir ayrılık konusu olarak nitelendirilemez diye düşünüyorum ben. Yani günümüzde Katolik Kilisesi'nde de e, gerek İsa gerek e, annesi Meryem gerek e, işte e, diğer azizlerin e, resimleri bulunur, heykelleri bulunur. Mesela bu işe e, gerçek e, karşı koyan, buna reddeden kilise ise Protestanlıktır. Eğer böyle bir ayrılıktan bahsedeceksek, Protestan kilisesi, mesela Protestanlar kiliselerinde İsa'nın resmine, ve İsa'nın e, annesinin resmine e, yer vermezler. Heykeller bulunmaz Protestan kiliselerinde. Daha sadedir e, şeye göre. Katolik ve Ortodoks kiliselerine göre daha sade olduğunu görebiliyoruz. Ee, evet. Özellikle bu o, iki kilise arasında Doğu ve Batı kilisesi arasındaki e, farklılıklar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra